zelil ve perişan eden bir azap vardır gün gelecek Allah onların hepsini diriltecek ve kendilerine dünyada her ne işlemişlerse tek tek bildirecektir kendileri onlara unuttukları halde Allah onları tespit ettirmiştir çünkü Allah her şeye şahittir görmez misin ki Allah göklerde ne var yerde ne varsa bilir bir araya gelip gizlice fısıldaşan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 İmtihan edilen kadın manasına olarak mümtehane yahut şiddetli bir şekilde imtihan eden ahkamı açıklayan sure manasına olarak mümtehine şeklindedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler, benim de sizin de düşmanlarınızı dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği reddettikleri halde siz onlara sevgi sunuyorsunuz.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 İşinize gücünüze gidin. Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Felaha ermenizi ümid ederek Allah'ı çok zikrediniz. Onlar bir ticaret veya bir eğlence görünce oraya doğru sökün edip seni hutbe verirken ayakta bırakı verdiler. De ki: "Allah'ın nezdinde ahirette olan nasip buradaki eğlenceden ve ticaretten elbette daha hayırlıdır." Allah